Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünya nüfusunun önemli bir kısmı iklim değişikliği nedeniyle gelecekte sel, susuzluk ve kötü su kalitesinden etkilenecek. Vakfın açıklamasında 2050 yılında dünya nüfusunun yarısından fazlasının çok yüksek su riski olan bölgelerde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalabileceğine dikkat çekti. WWF uzmanlarının tespitlerine göre halen dünyanın dört bir yanındaki insanların yaklaşık %17'si olumsuz su koşullarından etkileniyor. WWF gelecekte su sorunundan yoğun olarak etkilenebilecek bölgeler arasında Güney Asya, Orta Doğu, Güney Amerika ve Afrika'nın yanı sıra Pekin, İstanbul ve Rio'da Jenerio gibi kalabalık metropollerinde adını saydı. Araştırmayla ilgili bilgi veren WWF Uluslararası Su Kaynakları Danışmanı Teresa Schiller, Yeni analizler ve değişiklikler yapmazsak ağır bir bedel ödeyeceğimiz görülüyor. Şehirlerde daha az su kullanma olasılığı daha yüksek olacak, dedi. Schiller ayrıca sera gazı salımlarını azaltmak ve doğaya dayalı çözümlere yatırım yapmak için çok geç olmadığını da sözlerine ekledi. 30 Ekim günü bütün Ege'de hissedilen ve canlı yaşamına zarar veren depremle ilgili Ege'nin iki yakasından ekoloji örgütleri bir araya gelerek bir açıklama yayınladı. Daha önce 68 örgütün imzaladığı hashtag Kazma Bırak kampanyasının koordinatörlüğünün yürütüldüğü Akdeniz bölgesinde hidrokarbon arama faaliyetlerinin deprem olasılığını güçlendirme ve bu nedenle de durdurulması gerektiğine yeniden dikkat çekildi. Bütün bu bilgileri kazmabırak.org adresinde bulmak mümkün. Açıklamada Ege'nin iki yakasında yaşayan insanların kaderlerinin ortak olduğunu ve daha fazla canlı kaybının olmaması için doğayı hiçe sayan politikalara son verilmesi çağrısı yapıldı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder ve Hazindak yaylaları arasında kurulmak istenen Kış Sporları Merkezi'nin imar planları Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bunun üzerine Fırtına İnisiyatifi merkezin iptali için dava açtı. Independent, Türkçeden Eren Dağıstanlı'nın haberine göre açılan davada kaçkarlarda kış sporlarına dair çevre düzeni planının Danıştay tarafından tamamen iptal edildiği, bu nedenle söz konusu kış sporları merkezinin üst ölçekli plana uygunluğundan söz edilemeyeceği belirtildi. Ayrıca merkezin imar planlarına aykırı olduğu, projede kamu yararı bulunmadığı, Milli Park ve 1. derecede sit statüsünde korunan alanlarda ekolojik etki değerlendirmesinin yapılmadığı iddia edildi. Davanın bu sürece kadar Rize İdare Mahkemesi'nce iki defa reddedildiğini, daha sonra Samsun Bölge İdare Mahkemesi tarafından kararın lehlerine bozulduğunu belirten Avukat İbrahim Demirci, iptal edilen Kış Sporları Merkezi adında tek hazindak geçse de Ayder, Samistal, Amlakit gibi Hemşin yaylalarını da kapsamaktaydı. İmar planında bu merkezin daha sonra Palovit, Trovit ve Elevit yaylalarını da içerecek şekilde genişleyeceği belirtilmişti dendi. Demirci Kış Sporları Merkezi'nin üssünün Ayder olduğundan bahsederek iptal kararı Ayder'deki mevcut çalışmaları da etkiliyor. Zira 2014 tarihli Ayder imar planında Ayder'den Hazindağa giden bir teleferik öngörülüyordu. Ancak bu iptal kararıyla Hazindağ kısmı ortadan kalktığında Ayderden bu teleferiğin nereye gideceği de hukuken belirsizleşti ifadelerini kullandı. Bir günden Gökay Başcan'ın haberine göre İstanbul'un Şile ilçesi Üvezli köyünde kalker ocağı bulunan alana kadar şimdi asfalt tesisi ve beton santrali bu sefer kurulmak isteniyor. Şile'de ormanlık alana kurulan ve binlerce ağacı katleden kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için 2008 yılında ÇED şey gerekli değildir kararı verilmişti. 70 hektar ruhsatlı ve 31 hektar alanda işlem izni olan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın asfalt tesisi ve beton santrali kurmak için başvuruda bulunulduğu proje tanıtım dosyasına göre yılda 1 bin ton kapasiteli 2 asfalt tesisi ve yine yılda 960 bin ton metreküp kapasiteli 2 adet Beton santrali kurulması planlanıyor. Yaklaşık 12 yıldır madencilik faaliyeti yapılan bölgede yeni tesislerle birlikte ekolojik tahribat olacağı iddia edildi. Bir etkinlik haberiyle günü kapatalım. Bu yıl 2-8 ila 8 Kasım tarihleri arasında bifedonline.org adresinden çevrimiçi ve ücretsiz olarak yayında olan Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali yani bifed açılış programı resmen Başladı. Toplam 3 kategoride 39 belgeselin izleyiciyle buluştuğu festivalde Türkiye Panoramasından 11 belgesel festivalin kendi sitesi yani wifet.org adresinden herhangi bir kişi sınırlandırması olmadan izlenebiliyor. Ana yarışma panorama kuşağındaki toplam 28 belgeselde telif hakları ve yönetmen talebi nedeniyle film başına 250 kişiyle sınırlandırma var. Dünyada düzenlenen uluslararası ekolojik belgesel festivallerinin nadir öncülerinden biri ve Türkiye'deki tek uluslararası yarışmalı ekolojik belgesel festivali olan BIFED'in açılışı pazartesi günü çevrimiçi olarak yapılmıştı. Festival yönetmeni Petra Hoytser, dayanışma her zaman olduğu kadar ihtiyacımız var. Ümit veren öykülere de, festivali de önemli bir dayanışmanın sonucu olarak bir araya getirebiliyoruz. Yerel yönetim ve tüm ada halkı.